Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler Kur'an-ı Kerim'de mushafınızı açtığınızda 17. sayfada Bakara suresinin 114. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Ben size sorsam zalim kim zalim? Kime zalim derler? Zalim adam kim? diye sorulduğunda şu anda hatırınızda Bazı şeyler canlanır İşte tarlada e, Sınırı geçen Komşusunun Tarlasından Haksız yere alan adam zalim Komşusuna kötülük yapan adam zalim Doğru Hanımını döven adam zalim Kocasını döven kadın zalim Bunlar zalimdir doğru Çocuğuna karşı haksızlık yapan Onun haklarını gasp eden Ona gereken itira, itinayı göstermeyen zalimdir Doğru bu da zalimdir Ama Rabbim Lokman suresinde inne şirkele zulmün azim Şirk en büyük zulümdür der Yavurluk en büyük zulüm Bu 114. ayet kelime. kerime zalimlerden bir zalimi ama zalimlerin en zalimlerinden birini bize tarif ediyor. Ve men azallemu Allahi en yuzkara fi ismihi ve sa'a fi Allah'ın mescitlerini engelleyenden, orada Allah'ın isminin anılmasını engelleyen ve o mescitlerin yıkılması için koşuşturandan daha zalim kim vardır diyor. Ahiyet 1400 yıl önce inmiş ama sanki bu çağda inmiş gibi. Birileri elindeki güç ve otoriteyi kullanarak, Mescitlerde Allah'ın adının anılmasını engellemek için kanunlar çıkartıyor. Ya yok yeryüzünde örneği yok. Batıya yöneliyorlar, batıda yok. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kanunlar çıkartılıyor. Belirli yaştan aşağıdakiler Kur'an okuyamazlar. Camilere gelip Kur'an okuyamazlar. Okutan imamlar cezalandırılırlar diye kanun çıkartılır. Ve yürürlükte kılınır. Rabbim diyor ki Allah'ın adının anılmasını engelleyenden, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adını anılmasını engelleyenden, ve oraların yıkılması konusunda da gayret gösteren, çalışma yapandan daha zalim kim vardır? Ama hocam devir değişti, şimdi tarihi camiler onarılıyorlar. Hem de imanı olmayan insanlar da onarıyor. E bundan dolayı sevap almıyor ki turist çekelim, para kazanalım diye onarıyorsa, bundan dolayı sevap alınmaz. Mescidler, ve innel mesâcide lillâhi, Mescidler Allah içindir. Orada yalnız Allah'a dua edilir. Onun için yapılır. Orada Allah'ın e, kitabının okunması, ibadetlerin yapılması, Allah'ın kitabının ne demek istediğinin öğrenilmesi ve öğretilmesi için yapılır. E bu da engellenecek olursa onun harap olması demektir. İsterse cami ayakta dursun. İçeriye giren engellenecek olursa ona gerici damgası vururuz abi terfi edemezsin. Şef olamazsın, müdür olamazsın, genel müdür olamazsın, Bakan olamazsın, başbakan olamazsın, Cumhurbaşkanı olamazsın diyecek olursanız, O caminin harabiyetine sebep olursunuz demektir. Ve bu da zulümdür. Hem de zalimliğin en daniskasıdır. Ülâike mâ kâne lehum en yedhulûhâ Bunlar o camilere, mescitlere korkarak, girerler diyor Allah Celle Celaluhu niye korkarlar hani günümüzde bir yakında anlattı yani geçenlerde bir cami konu edilmişti ee, renkli basın tarafından cami imamı konu edilmişti ben de imama bir destek olsun diye yanına gittim ziyaretine gittim diyor ki mesela camiyi ve beni görüntülemek için gelen bazı muhabirler, onlar bazıları var ki cami adabını biliyorlar, saygılarda kusur etmiyorlar çoğunluğu ama Bazıları da acaba camiye girersem çarpılır mıyım endişesini taşıyor diyor Sen dışarıya çık da konuşalım, biz içeri girmeyelim diyenler de oluyor diyor Rabbim de diyor ki bunlar camiye girmekten korkarlar diyor Rabbim Lahum <gülüyor> fit dünyada rusvay olurlar onlar dünyada rusvaylık var onlara ve lahum fil akhirat adabin azim ahirette de büyük azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu Velillahil lil vel al Mashrqu ma tuwlu fathma vajhou Allah inna Allah 115. ayet kerime Doğu da Allah'ındır Batı da Allah'ındır Nereye dönerseniz dönün Allah Celle Celaluhum vecihi Rızası o taraftadır Hani e, Mekke'deyken kılınan namazlarda Kudüs'e dönüyordu Ashab-ı kiram Medine'ye hicretten sonra Rabbim sevgili peygamberimize Fevelli veciheke şadral mescidil haram Yönümü mescidi haram tarafına çevir ayetini indirince Peygamber Efendimiz de Kabe'ye Mekke'deki Kabe'yi muazzamaya döndürdü Mescidi harama döndürdü yüzünü Bu sefer Yahudiler bir fitne koparıveriyorlar. Aman efendim olur muymuş böyle? Olur. E peki öyleyse Mekke'de kıldığınız namazlar nereye gidecek? Boşa mı gidecek? Yok diyor Rabbim. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Kuzey de Allah'ındır, güney de Allah'ındır. Rabbim ne tarafa emrederse o tarafa uyarız biz. Biz burada doğuya dönmüyoruz, batıya dönmüyoruz, kuzey veya güneye dönmüyoruz biz. Biz Rabbimizin emrine dönüyoruz. Rabbim Kudüs derse Kudüs'e dönmüşler. Mekke'denmiş yani Mescid-i Haram denmiş Mekke tarafındaki Mekke'deki Mescid-i Haram'a dönmüşüz. Kıyamete kadar da oraya döneceğiz, devam edeceğiz. Burada... Önemli olan Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Yoksa doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Kuzeyi de güneyi de Allah Celle Celaluhu'ndür. Ve Allahu veleden sübhaneh. Dediler ki Allah bir oğul edindi. Allah diyoruz ya biz. Bu iki anlamdadır bir şaşırma ifadesiyle kullanırız Fesübhanallah ya olur mu öyle şey diyoruz Bir de bu şu anlama gelir Onlar bunu dö söyleseler de Allah bunlardan münezzehtir Uzaktır Yani Allah ol edinmemiştir Lem yelide ve lem yüle de Diyoruz biz bunu her gün tekrarlıyoruz aslında siyasi mesaj sunuyorsunuz dünyaya siz İhlas suresini okumakla Bütün Hristiyan alemine diyorsunuz ki Allah doğmamıştır Doğurmamıştır da Hani ateistler bir kısım insanlar der ki Doğayı yani tabiatı kim yarattı Biz diyoruz ki Allah yarattı Peki Allah'ı kim yarattı Diyor o da sana göre diyoruz biz. Onun mantığıyla hareket ediyoruz. İnancımızda hiç şüphemiz yok da sana göre onu da bir yaratan mı var? Evet diyor o da. Ha o zaman biz sorarız onu kim yarattı? Onu o yarattı. Onu o yarattı. Onu o yarattı. 80 yıl ikimiz karşılıklı. Onu o yarattı. Onun üstünde bir var onu yarattı. En sona vardığımızda işte o Allah'tır. Nefesin bittiğinde en son o yarattı dedin mi İşte o Allah'tır Her şeyi yaratan doğunun da batının da sahibi olan Allah Celle Celaluh'tür Bütün insanlar onundur niye bir oğul edinsin ki İsa Aleyhisselam'ı veya o Zeyr Aleyhisselam'ı niye kendisine oğul edinsin ki Niye melekleri kendine kız edinsin ki Kendisine bir çocuk edinmemiştir Allah Celle Celaluhu Hatta hemen devamında Cevabını veriyor bellehu fissemâ vâti vel arz Ya göklerde olan da Bütün yıldızları da Melekleri de Allah'ındır Yeryüzünde olanlar da O'nundur Yani bütün peygamberler O'nun Bütün insanlar O'nundur Taşları da Kuşları, denizleri, yıldızları, çiçekleri, böcekleri, çocukları Hepsi onun öyleyse niye ayrıca bir oğul edinsin? İsa aleyhisselam da Allah'ın yarattığı Muhammed aleyhisselam da Allah'ın yarattığı Dünyanın en fakir ve hakir kabul edilen insanı da Allah'ın yarattığıdır Onundur Kulun lahu Her şey ona itaat eder diyor Rabbim. Her şey ona itaat eder. Ve diye ossemavati vel arz. Gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratandır. Ya çok güzel bir şekilde bediye kelimesi hem örneksiz hem de güzel yaratandır. Hani bir kelebeği daha önce bir kelebek görülerek Yaratılmış değil İnsanların yaptığının Tamamı taklittir Tamamı Dünyanın neresinde Hangi mucit veya hangi sanatkar Ne yaparsa yapsın Taklittir Allah Celle Celaluhum Tabiatını taklittir Ama Rabbim Bedi-i ve vel Arz Örneksiz daha önce bir numunesi olmadan yaratandır Ve idâ gaza emran fe innemâ yegûlü fe feyekûn İnsanlar bir şey yapacaklarında Evvela örneği görürler Ha o örneğini aşmaya çalışırlar Mesela Mimar Sinan Ayasofya'yı görmüş Demiş ki Ayasofya'yı aşacağım Aşmış Selimiye ile Ayasofya'yı aşmayı bilmiş. Ama örnek var önde bir. Kendinden önceki mimarlar onun örneği. Allah Celle Celaluhu'nun önce geçen bir örneği yok. Örneksiz yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Peki yaratırken de böyle bir planlama proje aşaması yok onun için. O bizim içindir. Önce planlar, hesaplar, Efendim, matematik hesaplarını, fizik hesaplarını, kimya hesaplarının hepsini yerine getirir. Sonra da işi yapmaya plan ve projeden sonra uygulama dönemine geçer. Ama Allah Celle Celle artıyor ki ol dedimi olu verir diyor. Ol dedimi olu verir. İnsan ise şu anda ulaştığı otomobil. Binlerce yıl almıştır Otomobilin bu hale gelmesi Bir adamın dağdan taşı yuvarlayarak Teker fikrini uyandırışından Günümüze kadar binlerce yıl geçmiştir Allah Celle Celaluhu için böyle bir şey söz konusu değil وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ Bilgisizler şöyle diyorlar Ya Allah bizimle konuşsaydı olmaz mı? Veya bize bir mucize ile gelseydi olmaz mıydı? كَدَالِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bundan öncekiler de böyle söylediler diyor Rabbim Yani sen üzülme İsa aleyhisselama inanmayanlar da onu söylediler. Musa aleyhisselama inanmayanlar da onu söylediler. Keşabehet kulubuhum. Bunların kalpler birbirine benzer diyor Rabbim. Hani benim daha önce bir önce konferanslar olarak verdiğim sonra da kitaba dönüşen Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye bir küçük kitapçığım yayınlandı. Orada fikir bazımın bazında şu anda yeryüzünde çeşitli kafirlerin söyledikleri fikirlerin yeni bir şey olmadığını. Söyledikleri doğru ve güzel ve iyiyse daha önce peygamberler veya Allah'ın gönderdiği kitaplar tarafından söylendiğini Söyledikleri yanlış ve zararlı bir şey daha önce Firavun, Nemrut ve şeytan tarafından söylendiğini, Kur'an-ı Kerim'den de deliller getirerek açıklamıştım. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye de bir isim vermiştim. Bu ayetlerden hareketle tabii. Sana bu söylenen sözlerin benzerini daha önceki kafirler, daha önceki peygamberlere söylediler. Bunların kalpleri birbirine benzer diyor Rabbim. Hani bir başka ayet-i kerimede de peki bu kafir sonra gelen kafirlere önce geçen kafirler vasiyetname mi yazarda aynı şeyi söylerler? Etevasav bihi Rabbim diyor ki hayır Belhum kavmün dağun bu tağutluk hastalığıdır azgın ve şaşkın ve şımarık olmalarından dolayı aynı şeyi söylerler diyor. Yani bunu ben günümüzden şöyle bir misalle anlatmaya çalışayım. Belki örnek hoş değil ama olsun kafiri de ancak o örnek ta tarif eder. Binlerce yıl önceki köpeğin kuduz mikrobu ile Bugün bu çağda bu yılda bugün de ki yaşayan köpeğin kuduz mikrobu aynı mikroptur. Japonya'da bir kuduz köpek bir Japonu ısırsa, Amerika'da bir Amerikalıyı bir yine kuduz köpek ısırsa kuduz hastalığı aynı, ilacı da aynı. Tağutluk hastalığı Allah'a değil de bana kulluk yapacaksınız Veya benim gibi filana kulluk yapacaksınız Deme hastalığı Firavun'da da aynı etkiyi gösteriyor Nemrut'ta aynı etkiyi gösteriyor Günümüzde de Aynı etkiyi gösteriyor Ve bunların mantığı da aynı doğrultuda Çalışıyor Onun için Rabbim diyor ki Kalpleri birbirine benzeri bunların Kad beyyennel ayaatili kavmin biz ayetlerimizi açıkladık diyor Allah Celle Celalühü. Ama yakini bir o şekilde bilen toplumlar için açıkladık diyor. İnna erselnake bil beşiran ve nediran ve la tus'elu an ashabil cahiy. Biz seni Hak ile peygamber olarak gönderdik Hak doğru olan Gerçek olanı Gönderdik seninle Yani Kur'an Ne olarak müjdeci olarak gönderdik Eğer iman ederseniz dünya, Dünyada Rusvay olmadan Onurlu bir hayat Yaşayacaksınız Ahirette cennete Kavuşacaksınız eğer inkar yolunu seçerseniz, dünyada rusvay olacaksınız. Yukarıda diyor ya, lehum fid dünya hızyün. Dünyada rusvay olmak var. Bu bir uyarı. Ahirette de cehennemde yanacaksınız diye nedir olarak gönderdik biz seni. Ve la tüs'elu an ashabil cehim. Sen cehennem ashabından... Sorumlu değilsin Yani biz seni peygamber olarak gönderdik Bu kadar insan da inkarı seçmiş Ve cehenneme gitmişler Niye öyleyse sen e, Cehennemde yanmayasın diye Peygamber Efendimiz'e bir soru sorulmayacak O peygamber görevini hakkıyla yerine getirdi Bütün peygamberler görevini hakkıyla yerine getirdi Şu anda sorun bizim sorunumuz biz de o peygamberin ümmeti olmamız nedeniyle beşirlik görevini yerine getireceğiz. Yani Allah'ın ayetlerinden insanlara iman ettikleri takdirde dünyada neler verilecek, ahirette neler verilecek yani cennet ve bu dünyada da nimet, dünya nimetleri temizinden, halalından, ...bunlar vaat ediliyor... E, e, e, ...onurlu bir hayat... ...Rabbena atina dünya haseneten diyoruz da... ...dünyada güzel bir hayat... ...ailesi, çocukları... ...kendilerini fuhuştan alıkoymuşlar... ...uyuşturucudan uzak tutuyorlar... ...haram lokma yemiyorlar... ...gıybet yapmıyorlar... ...yalan söylemiyorlar... ...haram yemiyorlar... E, ...böyle bir onurlu hayatı... E, ...müjdeliyor dinimiz... Ahirette de cenneti müjdeliyor. Biz bunu duyuracağız insanlara. Bakınız ya ben İslam'ı yaşarsam ne olacak diye soruyor adam. Bunu diyeceksiniz. Bak çocuğun, oğlun, kızın iffetli bir hayat yaşayacak. Bu hayat hayat değil. Her gün biriyle beraber olması, efendim haftada sevgili değiştirmesi. Bak buhranlara sevk ediyor çocuğumu. Sevk ediyor da. E, uyuşturucuya itiyor çocuğumu. Efendim mal gelsin de nereden gelirse gelsin inancına itiyor insanları. Ve şu anda İslam'dan uzaklaşmış insanlar hatta bunun kanunu çıksın diyorlar yani. Nereden olursa olsun nereden gelirse gelsin e, kimseye hesap sorulmasın. İster kendini satsın, ister çocuğunu satsın, ister hanımını satsın. Ne yaparsa yapsın. E, Bunlar ge, yaygınlaştırılıyor Bu da insanın izzetini iffetini yok ediyor Biz Beşir olarak Rabbimin Rasulünün Yolunda bir insan olarak Biz dünyada iffetli bir hayat Yaşamanızı istiyoruz Ahirette de cennete Gitmenizi istiyoruz Kur'an böyle vaat ediyor bunları yaparsanız Yapmazsanız dünyada ruvailik var Ahirette de Cehennem var diye neziirlik görevini yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Peki bizi sapıtanlar kim? Ona da dikkatimizi çekiyor Rabbim ayet-i kerimesiyle tabi Velan anke'l-yehud ve'l-nesara hatta tattabi'a millatahum. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Tekrar bu rakamı hatırlayın. Ve beyninize, hafızanıza, kalbinize kazıyın. Kazıyın şöyle. Hani mermere yazı yazar gibi. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Ee, aslında e, siyasal bilgiler fakültesinde e, ders kitaplarının kapağına... E, mesela ben... <gülüyor> Öyle bir yetkim olsa kapağa yazdırırdım Dış ilişkiler bölümünde okuyanlara Bunun bir kere mutlaka hem Arapçasını ezberlettirirdim Hem de manasını açıklamalarıyla ve tarihi seyriyle beraber Tarih kitaplarından örnekler de verilmek suretiyle Rabbim diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar Hiçbir zaman Hiçbir yerde Hiçbir şekilde Senden Hoşnut olmazlar Bu hiçbir yerde Hiçbir zaman nereden çıkar Arapçadan biraz anlayanlarımız Bilirler Ve len terda Terda fiili muzari'nin Başına gelen len ekinden Len eki Şimdi de olmaz, ileride de olmaz Manasına Velen ankel yehudu Velen nasara Hıristiyanlar da Yahudiler de Hiçbir zaman senden Hoşnut olmazlar Hatta teddebi amilletev Sen onların dinine Uymadıkça diyor Sen onların Dinine uymadıkça Onlar senden Hoşnut olmazlar, razı olmazlar. Razı kelimesi aynen ayetteki geçen ra razı olmazlar. Bunu Türkçesi de hoşnut olmazlar diyelim. Memnun olmazlar. O da Arapça bir kelime. Yani seni sevmezler. Bir kere bunu bil. Sani seni diyor Rabbim. İlk nazil olduğunda bunu peygamberimize söylemiş. Şu anda ben okuyorum, bana söylüyor. Sen okuyorsun, sen okuyorsun. Sana söylüyor. Kat iyen olmaz diyor. Len kelimesi bunu ifade eder. Kat iyen olmaz. Peki hocam bütün Adana'nın pamuğunu bir tank karşılığında versek olmazlar diyor. Bursanın şeftalisini de vereceksin. Bir otobüs karşılığında onu versek o yine de olmaz diyor. Demir madenlerini vereceksin, kömür madenlerini vereceksin, bor madenlerini vereceksin. Azıcık da olsa o çıkan petrollerini vereceksin. Bütün yer altındakileri versek sırıtır sana üstündekileri de der. Yer üstündekileri de verdik olmaz. Yine olmaz. Niye? Sen benden ayrısın benim dinimden değilsin der diyor ayet bu Bakara suresinin 120. ayeti evinizdeki Mushaf'ı açın 18. sayfa ayet olarak da 120. ayet tekrar okuyum acaba doğru mu mümin bunu demesin Müslüman bunu demesin de ya imanla imansızlık arasında gelip giden arkadaşlarımız 1400 yıllık tarihi gözden geçirsinler Ve dünü gözden geçirsinler Evvelki günü gözden geçirsinler Müslümanlara düşmanlık yapan herkesin desteklendiğini Hem para olarak hem silah olarak desteklendiğini O dost bildiğimiz Hristiyan veya Yahudi ülkeler tarafından Bizi yok etmek isteyenlere destek verdiklerini de gözlerinin önüne getirsinler Seninle biz dostuz, müttefikiz, stratejik ortağız Peki de düşmanımın elindeki silah senin Para da senin, ya allem olmuş, kalem olmuş, nasıl geçmiş bilmem Tamam da, tamam da geçen sene de öyleydi Ya o zaman da bir yanlışlık olmuş, ya 10 yıl önce de öyleydi 1400 yıl önce yine öyleydi. Bundan 100 yıl sonra da yine öyle. Peki öylese bunun sona erdirilmesi, insanların cehenneme giden yolunun kapatılmasından ve bu insanların da canlarının cehennemde yanmaması için yüreklerine imanın girmesinden geçer bu. Kul inne huda'llahi huvel huda. Yol Allah'ın yoludur. <gülüyor> ve le inittebatu ehvaehum ba'de'l ladzi ja'eke ilm. Eğer şu ilim sana geldikten sonra sen onların hevasına, onların koyduğu kurallara uyarsan, <gülüyor> ma'aleke minallahi min veliyyin ve la Allah tarafından sana bir dost da yoktur, yardımcı da yoktur diyor Allah Celle Celalü. Bu Kur'an elinde olduğu sürece tutarsan Kur'an'ı elinle arkaya atar da onların kurallarına uyarsan kimse sana yardım etmez diyor Rabbim. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّةِ لَاوَتِهِ O kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla okurlar. Allah'ın kitabını okurlar. Bi. Onlar o kitaba iman ederler. Hakkıyla okumak nedir diye sorulmuş. Abdullah bin e, Abbas radıyallahu anha sorulmuş. Kur'an'ı hakkıyla okumak nasıldır? Demiş ki harflerin çıkışına dikkat ederek. Yani tecvid kurallarına uyarak. Manasını anlayarak. Anladığı manayı Uygulayarak okumaya hakkıyla okumak derler demiş Ayete uygun hareket etmek istiyorsanız Okuduklarınızı bir kere hocanıza harfleri düzelttireceksiniz İki, tefsirden okuyacaksınız manasını Üç, oradan aldığınız emir ve yasakları hayatımıza uygulayacağız ve men yakfur bir Kim bu Kur'anı inkar edecek olursa, işte zarara uğrayanlar onlardır diyor Allah Celle Cellealı. Kim zararda? Kafirler zarardadır. Yani üç yıllıkına 5 yıllıkına hapse giren bir mümin zararda değil. Müebbet hapis cezası alsa, haksız bir şekilde, o yine zararda değil. Ama kafir sonu gelmez senelerde kendisini cehennem hapsine atmak üzere bilinçli hareket eden adam, asıl zarar eden adam budur. Onun için biz imanımıza sımsıkı sarılacağız, kitabımızı kuralına uygun olarak okumasını öğreneceğiz, manasını anlayacağız, anladığımız manayı sevgili peygamberimizi örnek alarak Uygulamaya gayret göstereceğiz Rabbimiz yardımcımız olsun Dinlediniz Hepinize teşekkür ederim Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim